Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Haylin ve Yetvard Tomasyan Merhaba Açık Radyo'nun Açık Degri programından merhaba. Bugün Ermeni Edebiyatı Numuneleri programının dördüncüsünü sunmaya çalışacağız. Umarım bu programı keyifle dinliyorsunuz. Bu haftaki programımızda konu edeceğimiz yazarımız tanıklık, anı ve tarih üçlemesiyle karşımıza çıkan Ermeni Taşra Edebiyatı geleneğinin önde gelen isimlerinden Hagop Demirciyan, nam diger Hagop Mönsuri. Hagop Mönsuri'nin asıl adı Hagop Demirciyan'dır. 16 Ekim 1886'da Erzincan'ın Küçük Armıdan Köyü'nde doğdu. Öğrenimine köyünün ilkokulunda başladı. 1897'de İstanbul'a geldi ve aile büyüklerinin işlettiği fırında çıraklık yaptı. Öğrenimine Ortaköy'deki Özel Fransız Okulu'nda devam etti. Orada bir yıl öğrenim gördükten sonra Galata'daki Getronagan Ermeni Okulu'nda iki yıl okuyup mezun oldu. Orta öğrenimini Robert Kolej'de sürdürdü. 1905'te Kolej'in freshman sınıfından sonra Okuldan ayrıldı. 1906'da ilk kez bir öyküsü Harsu Gesur Gelin ve Kaynana Ermenice Masis Dergisi'nde yayınlandı. 1907'de köyüne Armudana döndü. Öğretmenlik yapmaya başladı. Aynı yıl evlendi ve dört çocuğu oldu. 1914'de bademcik ameliyatı olmak için İstanbul'a geldi Birinci Dünya Savaşı başladığı için köyüne geri dönemedi. 1915'te Armıdan'dan teşhir edilen Ermenilerin içinde dedesi, annesi, karısı ve dört çocuğundan bir daha hiç haber alamadı. Kendisi Üsküdar'da fırıncılık yaparken savaş nedeniyle ekmekçi asker olarak askere alındı. Ömür boyu İstanbul'da kaldı, tekrar evlendi, iki kızı bir oğlu oldu. Yemcilik, kömürcülük, fırıncılık, katiplik gibi çeşitli işler yaptı. Edebiyatla ilgisini hiç kesmedi. Ne bulduysa okudu ve sürekli yazdı. Ermenici dergi ve gazetelerde öyküleri yayınlandı. Ermeni edebiyatının son iki yüzyılında büyük önem taşıyan köy edebiyatı, Başka bir deyişle taşra edebiyatı geleneğinin Anadolu'daki temsilcileri Palulu Melkon Gürciyan, Muşlu Kögram Dergarepetyan, Harputlu Hovannes Harutyunyan, Siverikli Rupen Zartaryan'dan sonraki son halkalardan biri de hatta son halkadan bir öncesi de Hagop Munzuridir. Günümüzde ise son halka diyebileceğimiz Mıgırdiç Margosyan, Diyarbakır'ı, Siveri'yi, Heradan'ı anlatarak bu geleneği sürdürmektedir. Türkçe okurun ilk olarak Tarih Vakfı yayınları arasında çıkan İstanbul Anıları adlı eseriyle tanındığı Mınsuri, Aras yayınlıktan çıkan Dört Öykü kitabı, Armıdan Fırat'ın Öte Yanı, Atina tuzum Var mı, Kapandı Kirve Kapıları ve Turna Nereden gelirsin? Bu öyküyü derlemelerinde Manturi kahramanlarının küçük dünyalarındaki büyük hikayeleriyle bizi buluşturmaktadır. Bugün sizlere Tarih Vakfı yayınları arasında çıkan İstanbul Anıları adlı eserinden Silva Kuyumcuya'nın çevirisiyle tanıklık anı ve tarih üçlemesiyle harmanladığı bir söylence gibi aktardığı Savaş Yılları adlı anlatısını okumaya çalışacağım. Hagop Mansuri 92 yaşında 1978'de İstanbul'da hayatını kaybetti ve Şişli Ermeni mezarlığına gömüldü. Savaş yılları Yaşam öykümün 2. bölümüne başladığımdan bu satırları yazdığım şu günlere kadar geçen zaman 1977 yılı yazına kadar uzanır. 1914 Ağustosun'un son günleriydi Hasadı bitirip köye indik Evlerimize girdik Her perşembe harizak'taki bağımızın su sırasıydı Vo da gidecek ağaçları sulayacaktı topladığı ürünleri de eve getirecekti Benim yapacağım bir şey yoktu yine de birlikte gittim Kıpçiklere girip yıkanmak için Sabahleyin sular soğuk olurdu Bağda sular ısınıncaya kadar oyalanırdım. Ağaçlardan dut yerdim. Ağaçlarımız İstanbul'dakiler gibi değildi. Eylül ayına Varaka haç yurtusuna kadar meyva verirlerdi. Mevsim sonuna doğru dutlar daha az sulu ve tatlı olurdu. O kadar ki tadı iç yakardı. Çok yiyemezdim. Üst dallara çıkmadan alttakilerden ayak üstünde yerdim. Kıpcıklar ırmağın karşı kıyısında anzır ya otlarının üstünde yayıladaydı. Irmağın suyu o kadar azalmıştı ki neredeyse yatağı kurumuştu. Sulara topuk bile gömülmüyordu. Kumlara, yataktaki taşlara basarak karşıya geçtim. Otlağın üstüne çıktım. Kimsecikler yoktu. Kim olsun ki sonbahar gelmiş sayılırdı. Bir dere 3 kilometre uzaktan, Zinakar dağlarından, Kırmızı Gabanlardan, Sürpkevork köylerinden, Kaçtan eteklerindeki kayalardan kazıyarak gelir, otlardaki dağlardan geçip nehre dökülürdü. Kıpçikler tarhın içinde biri büyük, öteki küçük iki havuzdu. Birbirine bitişik bu havuzlardan büyüğüne 4 insan, küçüğüne 2 insan sığabilirdi. Elle oymaydı olasılıkla. Kenarları düzgün yontulmuştu. İçinde, ayakta durulunca göbek boyu su vardı. Vakit öğleye yakındı. Soyundum, Kıpçık'a girdim. Su iyice alçalmıştı. Yarım saat yıkandım. Daha doğrusu suyla oynadım. Dışarı çıktım, kanmamıştım. Bir daha girdim. Doyasıya kaldım ve çıktım. Elbisemi giyinip geldiğim için Yoldan Harizak'taki Bağ'a döndüm. Bağlarda ne hazırlanır, ne yenir? Vogida evden ekmek peynir getirmiş. Domates, soğan, biber, salatalık, maydanoz ve peynirle bir manca yapmıştı. Siz buna salata deyin. Biz manca deriz. İkisi de Ermenice değil, İtalyancadır. Ne zaman, nasıl dilimize girmişler? Bizim bağın bitişi büyük armudanların, magırdiçlerin bağıydı. Genelleklerimize göre tek başına yemek yemek doğru değildi. Bir yabancı, yoldan geçen herhangi birisi dahi olsa davet etmek gerekirdi. Vohida, Kirkor'la Pirap'ı çağırmıştı. Onlar da bir manca yapıp getirmişlerdi. Beni bekliyorlardı. Çeşmeden soğuk su da almışlar. Bizim kırmızı toprak kaplarımız suya bir başka tat verir. İçtik ve o kadar çok yedik ki artık kıpırdayamaz hale gelmiştik. Mancaların yarısını da bağların bekçisine verdik. Deri kıyısından kavakların gölgesinde un gibi yumuşak, keten rengi kumlara uzanıp dördümüzde uyuduk. Ne kadar uyumuştum. Saatim yoktu ki bileyim. Uyandığımda ağaçların gölgesi uzanmıştı. Akşam yakın olmalıydı. Boğazımdaki bademciklerin şiştiğini hissettim. Kıpçıklardaki banyodan soğuk almıştım. Herhalde ikinci kez yıkanmamda üşütmüştüm. Yazın böyle olursa kısın çekeceğim var demekti. Tedavi ettirmem gerekiyordu. Bunun için de İstanbul'a gitmeliydim. Bahçe kapıda, Sanasaryan Han'ın karşısında Ütücüyan ezanesi vardı. Doktor Üncüyan diye biri gazete ilanlarıyla ağrısız bademcik ameliyatı yaptığını duyurmuştu. Onu hatırladım. Keşişlerin Vahram ve Aliksanyan Setrak gelecek hafta İstanbul'a gideceklerdi. Onlarla birlikte gitmeye karar verdim. Vuvida'ya söyledim. Akşam evde dedeme anneme de söyledim. Kalmayacağım. Sadece iki günlüğüne gideceğim ve dönüp geleceğim dedim. Gitmemi istemediler. Kim duyduysa aynı şeyi söyledi. Bademçiklerin birkaç yılda kendiliğinden geçer kaybolur. Herkese hayır gideceğim. 20-25 günde kadar buradayım. Allah ısmarladık dahi demeyeceğim evime dedim. Tahmin edebilir miydim? Neler olacağını dönemeyeceğim. Ve bir daha birbirimizi hiç göremeyeceğiz. Vogida da hamileydi. Haç yurtusu ayında bir erkek çocuk doğurdu ve haço koyduk adını. Beni yaşlı gözlerle uğurladılar. Üzüldüm ve kendi kendime gitmemeliyim diye düşündüm. Ama yine de onlardan ayrıldım ve evden çıktım. Babam bir yıl önce gitmişti. Üsküdar'da, Balaban'da, çöp iskelesinde yem dükkanı açmıştı. Hayvan yemi satıyordu. Ekmekçilikten sonra hemşerilerimizin yaptığı ikinci iş. Yerini biliyordum. Gemiden çıkınca doğru oraya gittim. Dükkanın önünde oturmuştu. Şaşırdı. Agup! Diye haykırdı. Evet, benim dedim. Ve niye geldiğimi anlattım. Durmayacağım, döneceğim. Erkek bir torun oldu dedim. Haç'ın haftasında doğduğundan adını haço koyduk. Sevindi. O tarihlerde Üsküdar'da armadanlı, teğutlu, zamarlı çok hemşerilerimiz vardı. Fırınlarda, dükkanlarda. Aynı sokakta birkaç adım ötede Üsküdar'ın en eski tarihi fırını vardı. Bizim büyük Armud'unda Armudanların terzonlar, zımaralılar, mardenler işletirlerdi. Toros oturmuştu ekmek tezgahına. Bizim damat olur. Sülalemizden demircilerin ikinci kuşağından ağavniye almıştı. Ben ve karım Vogida düğününde gelinle damadın yanında durmuştuk. Yarın memlekete gidenlerimiz var. Mektepliler, hanislerin Margos Tehutlu, Yigit, Harut Dünyan, ilki Berberyan'dan mezun oldu, İkincisi Garabetyan'dan. Ya dedim, bu benim için iyi bir haber, acaba iki gün beklemezler mi? Ben de birlikte döneyim. Karım Vuhiden ağabeyi Kerofbe, Üsküdar'daki çarşıda, atlama taşında un satardı. Şile, Ömerli köylerine, Margusu, Harut orada buldum. Allah ısmarladık demeye gelmişler. İki gün daha bekleyemez misiniz? Ben de sizin de geleyim dedim. Hayır dediler. Yarın gemiye bineceğiz. Beklerdik ama çokluğuz, otuz kişiyiz. Pakariçliler, Kemahlılar, Gercanalılar, Horopililer, Melkeşerililer var. Beklemezler, onlara söz verdik. Ertesi gün onlar gemiye gittiler, ben de doktora. Bir mecidiye, yani yirmi kuruş aldı. Bademcik ameliyatımı yaptı, hiç acıtmadan. Ben memlekete gideceğim doktor, ne zaman yola çıkabilirim dedim. istersen hemen git, benim yapacak bir şeyim yok. Bir ilaç yazarım, yarın ezaneden al, iki gün yolda boğazını çalkalarsın. Çok sıcak, çok soğuk şeyler, yeme o kadar. Nereye gidersen git dedim. Yaşa doktor diye haykırdım. Nasıl canlandım? Bu ne güzel rastlantı. Demek ki hemen gidebilirdim. Saat 11'e geliyordu. Gemiye yetişemeyeceğimi düşündüm. İlacı aldım, ütüciyen ezanesinden dışarıya fırladım. Sanasaryan Han'ın sokağından bahçe kapıdan birkaç dakika Galata rıhtımına yetişebilir mi? Ne 10 dakikası? O kadar bile geçmedi köprünün kalabalığını yarıp önüme kim gelirse çarparak özür bile dilemeden soluk soluğa kaldım. uğurlamaya gelenler henüz dağılmıştı. Gemi gitti dedi Kerof. Bey. Sen de koyardık gemiye. Sen de giderdin. 25 dakika ancak oldu. Gemi büyüklere önlerindedir. Ya dedim ümitsizce yetişemedim. Başka bir şey söylemedim. Sustum. Gidenler gitti, ben burada kaldım. Günlerce gezindim. Marputçularda savaş misakına giderdim. Astakı yayınlardı. Vahram Tatolu o Samat yalıyı tanıdım, yuvarlak yüzlü, siyah gözleri ve bakışlarıyla. Ölümünden kısa süre sonra Doğu Basınında onunla ilgili coşkulu bir yazıyı misak medyanız yazmış, ben de memlekette okumuştum. Kendisiyle kardeş gibi olduk. Yeni kuşaktan, benim hamurumdandı. Beni kendimden geçirenlerdendi. Üsküdar'dan köprüye geçerken vapurda Tıvır adlı Ardaşı Sarutyan'ın gördüm. Onu Nişan Babikyan'ın yıllığındaki resminden çıkarttım. Ne isabetli bir saptama. Ta kendisiydi. Yazıları beni büyülerdi. Yanına gidip oturdum. Kendisine duyduğum hayranlığı açıkladım. Benim boyumda veya biraz daha uzunca. Uyumlu giyinmişti. Bakışları berrak, keskin ve zekiydi. Malkara'dan gelip İcadiye'ye, Üsküdar'a yerleşmişlerdi. Aramandonyan, Türk-Ermeni yazarlarımızın arasında en çok okuyanıdır derdi. Avrupa'yı Malkara'ya getirmişti. Vahram Tatul da böyle tanımlamıştı onu. Beni evine davet etti. Her gittiğimde gene gel derdi. Remi ve Gurmunt'un kitaplarını verdi. Okumam için. Zabel Eseyan'ı ziyaret ettim. Onu Beşiktaş'taki ekmek çıraklığından tanırdım. Fırından Orta Köy'deki evinin ekmeğini verirdik. Köyü anlattım. Cad Cadagamart'ta uğrardım. Kegam Parsehyan konuşmak için. Rupen Zartaryan da hep orada olurdu. Benim kimliğimi sordu. Armıdanlıyım dedim. Ercincan nahiyesinden. Fakat eğin daha yakın. Hep köyde. Armudan'da mısın? Ne yaparsın orada? 1907'den beri 7 yıldır kö köyümdeyim. Kışın öğretmenim. İlkbahardan sonbahara kadar da her köylü gibi çarık ayaklarımda tarla sürer, ot toplar, hasat yaparım. Yardımcı öğretmem diplomam var. Bunu bana Erzincan'daki eğitim kurulu İstanbul'dan getirip verdi. Çünkü askerlik şubesi benden istemekteydi. Neden yardımcı öğretmen? Ben burada eğitimi kurulunun başkanıyım. Sana bir öğretmen diploması veririm. İmtihansız. Mehyan'da senin köy gecelerini okudum. İmrendim. Çok güzeldi. Koyu yeşil elbisesiyle Avrupa'nın üst düzey insanları gibi özenli giyinmiş, kırkın üstünde yaşta, ortadan uzun boyluydu. Beni sorarsanız ayaklarımda ayakkabı bile yoktu. Beyaz yün çoraplar ve Erzincan işi topuksuz Asya yeminisi. Sırtımda Arap gür dokuması, kalın Manusa'dan gömlek, ütüsüz eski elbise. Kurumuş söğüt dalları gibi parmaklar, ve yüzü boynuna kadar güneşte yanmış biri. Çekindim. O beni masasından seyrederken. Üç vilayetlerin Van'ın, Erzurum'un, Bitlis'in yöneticisi gelmişti o günlerde. Herkes çevresinde dönüyordu. Tanışmak, arkadaşlık kurmak için. Akşamları Üsküdar'daki Marko'nun, beylerin açık hava kahvesine giderdim. Kendimi Hagop Demircihan olarak tanıttım. Mehyan'da beni okumuşlardı. Sembolizmden etkilendiğim yıllardı. İnançlıydım. İmreniyor, okuyor, okuduklarımı yutuyordum. Köy gecelerini, köy seslerini yazardım. Sonbahar gecelerini, damları, değirmen taşlarının çevresinde yıldız biçimde oturmuş gelinlerin bulgur çekmelerini anlatırdım. Müziklerini dinler erirdim. Kavakların kavaklarla her es işte birbirlerine kız kardeşler gibi sarılıp sonra ayrılmalarını gecenin içinden derenin sesi ne derin gelirdi bana. Kulaklarımda sayısız kurbağanın konseri çalınırdı. Birden ara verir, gene başlarlardı. Sabaha kadar. kır, vırk vır, tepelerden tilkilerin sesleri duyulurdu. Çok gür saçlarım vardı. Sırtıma kadar dökülürdü. Sembolist Ozan Perlatan'daki gibi fakat simsiyah. O zamanlar cildin fil dişi gibi bembeyaz olanın makbuldu. Soylu sayılırdı. Bu nedenle güneşten kaçılırdı. Köylü görünümlü olmamak için. Ayaklarımda yeminilerle beni görenler şaşırırlardı. Demircihan'ın ben olduğunu inancısı gelmezdi. Soluk, narin, İnce yapılı biri olmalıydım. Kim tahmin edebilirdi ki Sırbistan'da Avusturya veliyahlı öldürülecekti. Avrupa tutuşacak, 6 büyük devlet savaşacaklar ardından çok geçmedi Türkiye'de seferberlik ilan etti. Sokak sokak davullar çalındı bizi askere yazdılar artık nasıl memlekete gidebilirdim. Memlekette vaftis babası olduğumuz Arkanyanların Üskürler'de işlettikleri dört fırın vardı. En büyüğü Devecioğlu adlı fırın. Yeni Çeşme, Ahmediye'de Atpazarı Caddesi'ndeydi. İstanbul'un en büyük fırınıydı. Bir ağızda 400 ekmek pişirirdi. Babam ve ben akşamları orada yatardık. Tahiniye İdaresi yani Askeri Fırınlar Yönetimi... Bu fırını Selimiye Kışlısı'na bağladı, On verdi. Ben de fırın işçileri sınıfından ekmekçi asker yaptı. Ne oduncular, arabacılar, ne de fırın işleri arasında benden başka okur yazar vardı. Ordu'nun öküz arabaları o tarihlerde oto, kamyon olmadığından taşıma işlerinde kullanılıyordu. Beni Selimiye kıştasının deniz kenarındaki fırının yüzbaşısı. Kazım Bey'in emrine verdiler. Her türlü işlemden sorumluydum. 1915 yılı Nisan ayında İstanbul'daki Anadolu Ermenileri'nin tehciri başladı. Ben zaten askerdim. Mayıs ayında memleketten mektup gelmedi. İki kez cevaplı telgraf çekildi, cevaplanmadı. Üçüncüsünde burada değiller. ''Bilinmeyen bir yere yollandılar.'' diye cevaplandı. Dedem Melkon 88 yaşındaydı. Annem Nanik 55, çocuklarım Nurhan 6, Maranik 4, Arahit 2, Haço 9 aylık. Karım Vogida 29 yaşında. Bunlar nasıl yürüdüler?'' Dedem Suharzgir Çeşmesi'ne kadar gidemezdi. Gahmıhlı Kürt Temer gelmişti. Lusniklerin bizim kuzenin halasının çiftçisiydi. Ben bindim bileli onların evinde çiftçiliğini yapıyordu. Bizim kadar Ermenice bilir ve konuşurdu. Getirdiği habere göre Ermenileri 4 Haziran'da köyden çıkartmışlar. Demişti ki evlerinin kapılarını Kilise kapısı gibi öpmüş ve ayrılmışlar. Evinizde sizden birisi ölse, siz de birlikte ölmez misiniz? Artık çalışabilir misiniz? İşlerinizi içeri dışarı sürdürebilir misiniz? Ben askerdim, emir altındaydım. Bıraktıl, bırakırlar mıydı ki oturayım? Akşama kadar ortada olmak zorundaydım. Ordunun askeri arabalarına ekmek saymak, öküz ayaklarıyla götürüp ekmek yetiştirmek durumundaydım. Haydarpaşa'daki sevkiyatta Çanakkale ve Anadolu cephesine giden askerlere, Kadıköy'deki Kızgunçuk'taki depo alaylarına, Haydarpaşa Hastanesi'ne, Üsküdarpaşa kapısındaki sivilleri ki bunlar hapishaneden salıverilmişlerdi çizgili kumaştan üniforma giydirmişler, eğitmişler ve bir alay oluşturmuşlardı. Orduya hizmet edecekti bunlar. Üsküdar'dan, Selimiye Kışlası'ndan, kıyıdaki kavak iskelesinde bulunan askeri fırına veya Devecioğlu'ndaki bizim fırına Karacaahmet Duvar Dibi yollarında ne kadar gittim geldim. Seninkileri aklına getirme, kov aklından. Ne yediler, nerede yattılar, düşünme. Ben ölmeyip bu 1977 Eylül'üne kadar yaşamamı bir 25 dakika, evet 25 dakikacık gecikmeye borçluyum. Bahçe kapıdan Galata rıhtımına kadar soluyarak yetiştim. Gemi yola çıkmıştı. Benim okur dostlarım eğer İlgilenirseniz hikayemin tamamını anlatayım. 1886'da doğdum. Fakat ben dünyaya gelmeyecektim. Annem bana hamile olduğu zaman onu daha yollamışlar. Kil kazmaya. Tümsek yıkılmış, altında kalmış. İyi ki entarisinin bir eti dışarıdan görünüyormuş. Boğulmadan çekip çıkartmışlar. Toprakların altından. Neredeyse Ölmüş haldeymiş. Eve getirmişler. Annem bilmezdi benim doğduğumu. Günlerce baygın yatmış. Kimileri o gün derler. Kimileri bir gün, iki gün sonra. Şimdi sıra geldi şiir köşemize. Türk şiirinde Ermeni imgesi köşemizden bugün bir sapma yapıp Ermeni yeni şiirin öncülerinden Aram Pehlivanya'nın Vaynacht Narkt adlı Türkçe kaleme aldığı şiiri okumaya çalışacağız. Ermeni yeni şiirin öncüsü Aram Pehlivanyan, önceleri Ermenince tenörlüm etmiş, şiirlerini Ermenice yazmış. Siyasi düşüncelerinden ve faaliyetlerinden dolayı 1950'de ülkeyi ter terk etmek mecburiyetinde kaldıktan sonra yaban ellerinde çoğu kez şiirlerini Türkçe yazmıştır. Aram Pehlivanyan eski bir İstanbullu olarak Almanya'da zorunlu yaşama boyunca her dayım İstanbul'u özlemiş, Kız Kulesi'nin resmini çalışma masasından hiç eksik etmemiş. Bir daha ülkesine dönmemiş, dönememiş. Ve 13 Aralık, yani bugün 1979'da son nefesini vermiş. Hayata gözlerini kapatmıştır. Onu yaban ellerde Leipzig'de toprağa verdiler Toprağa bol olsun Onlar Gözlerini kapatıp göçüp gittikleri Öteki taraftan İstanbul'a hasret Aram pehlivanyan Biraz önce hikayesini Okumaya çalıştığımız Hagop Monsuri Munsuri dağlarına Köyü Armıdana hasret Bizleri tatlı bir tebessümle Şimdi öte taraftan Muhakkak dinliyorlardır Şiirin başlığı Smart". Bahın başı dertli, başı yelli Thomas Kille diye doğru Dev gibi yollandığı meydan Toprak kölelerinin türkülerine daldığı meydan Göte'nin rüyalar içinde Hummalar içinde Faustu'nun dostlarıyla dolu Anirbaşkelere doğru Yürüdüğü meydan Leipzig'in pazar meydanı Leipzig'in Mark Plast Sarı Red House kaba ile kenarda Orta Çağ'ın hala nöbet tuttuğu meydan Bugün Panayır var Leipzig'in çarşı meydanında Işıklar salkım salkım oyuncakçı kulübelerinde Neşe boncuk moncuk, ışık ışık, yıldız yıldız süperdik Supnik sarkık Neşe çocuk çocuk, kahkaha kahkaha Oyuncakçı dükkanlarında Neşe kurşun kaplı gök altında asılı duran çocuk korusu. Neşe sisle yoğrulu bir çocuk şarkısı. Neşe yüzü kırışık kırışık, çizik çizik dağlı olanların çocuklaşması. Ya Üsküdar'da yeni mahallede, Ağustos akşamlarının panayırı, Mirig'in meyhanesinde babanla beraber feleğin kapısını zorlayan ırgatlar, sokak tavanından asılı karpuz fenerleri, ya Mayıs sonlarında kuzguncuk panayırları, Türk gemicileriyle beraber Rum yazmacıların, Ermeni balıkçıların, Yahudi dokumacıların anasını satarcasına sarhoşluğu, Ya yeşillere karışık boğaz mavisinin dalga dalga, sahili ana eli şefkatiyle okşaması, yorgun kayıkların güneşle bulanmış mavi sularda uyuklaması, hey gidi kuzguncuk panayırları, Bağlarbaşı meydanından Leipzig-Markplasta'ya uzanan o sarp yokuş. Bir varmış bir yokmuş, şer olasın Halep şehri. Süryenin çölleri, Süryenin çöllerinden de çorak Beyrut sahilleri, Montmartre'nin etekleri. Mezarlıklar karacağı medyar Üsküdar. Bir varmış bir yokmuş Üsküdar. Gençliğimin alevi hayallerimizin mezarı Üsküdar. Ağaçların polis, pencerelerin gözcü, gölgenin gölgeyi izlediği Üsküdar, eteklerinde kız kulesi, başında çifte başlı çamlıcalar F. sfenksi ana kucağı gibi yumuşak Üsküdar. Leipzig, Mark Blast, çocukların eli pırıl pırıl yıldızlarda. Yarın varacakları diyarlarda, çocuklar yıldızlarla baş başa, Bach'ın ırgat havalarına kulak verdiği, Göte'nin Faust'unu yoğura yoğura geçtiği Leipzig-Marktplasa'da. 3 Aralık 1963 Leipzig. Bugün Hagopman anlatısı ve Aram Pehlivanya'nın Weihnachtmarkt yani Almanca, Alman şehirlerinde Noel'den önce kurulan ve hediyelik eşya satan pazar yeri eğlence yeri anlamına gelen başlıklı şiiriyle Ermeni Edebiyatları Numuneleri programını burada son buluyor. Bir başka programda Agop Munsuri'nin tanıklık, anı ve tarih üçlemesiyle harmanladığı öykü anılarıyla devam etmek umuduyla Açık Radyo'nun Açık Degri programında 15 gün sonra Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında tekrar buluşmak umuduyla Hoşça kalın. Ermeni edebiyatı numuneleri. Hazırlayanlar: Haylin ve Yetvart Tomasyan.